1286, numaralı konu, Hazreti Ömer'in İbni Abbas'a, ümmetin ihtilafını sorması, evet, Hz. Ömer bir gün yalnız başına kaldı ve düşünceye daldı, hemen İbni Abbas'a haber gönderdi ve, bu ümmet nasıl ihtilafa düşer, halbuki kitabı bir, peygamberi bir, kıblesi birdir, diye sordu, İbni Abbas, ey müminlerin emiri, Kur'an bizim zamanımızda indiği için biz onu okurken hangi ayetin ne zaman, niçin ve ne hakkında indiğini biliyoruz, bizden sonra gelenler ise, Kur'an'ı okurken, okurlar fakat hangi ayetin ne zaman ve ne hakkında indiğini bilemedikleri için görüşleri de ayrı olacaktır. Görüşler ayrı olunca da çekişeceklerdir dedi. Hazreti Ömer İbni Abbas'ın söylediklerine kızdı ve İbni Abbas'ı azarladı. İbni Abbas kalkıp gitti. Fakat Hazreti Ömer sonradan düşünüp İbni Abbas'ın söylediklerini yerinde bularak onu tekrar çağırdı ve tebrik etti.